Aûzü billahi minash-şeytânir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Wassalâtü wassalâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. Ve men sâra alâ nahdihi ve men ittaba'hu biihsân li-yevmid-dîn. Rabbishrah lî sadrî ve yessir lî emrî ve min lisânî yefqahu kavli. Allahumme allimnâ mâ yanfânâ ve ve Amma Geçen hafta e, mukaddimesini yapmıştık, ilk dersimizi yapmıştık. Ders silsilemizin temel başlığı, temel konusu hüccet nedir? Allah Azze ve Celle'nin hücceti kullar üzerine ne ile kaim olmuştu? Bu meseleyi anlatmak olacaktı. Birinci dersin konusu dört başlığa ayrılmıştı. Allah kullara hüccetini dört mertebede ikam etmişti. Geçen hafta da bu mertebelerden ilki olan fıtrat. Fıtrat nedir? Allah azze ve celle fıtratla nasıl kullara hücceti ikame etmiştir? Bunu anlattık. Allah azze ve celle nasip ederse bugün geçen hafta kaldığımız yer olan ikinci mertebe, ikinci kısım olan ayetül kevniye yani kevni ayetlerle Allah azze ve celle'nin subhanahu wa taala'nın kullara hücceti ikame etmesi olacaktır. Nedir kevni ayetler? İnsanların kainatta hasıl olan gökte, yerde, karada, denizde, sağda ve solda yani insanların müşahede ettikleri, insanların gördükleri, insanların etraflarında olup biten şeylere bakarak Allah Azze ve Celle'nin varlığını, vahdaniyetini, Allah'ın tevhidini idrak edip fehmetmeleridir kardeşler. Dolayısıyla bununla alakalı ayeti kerimeleri nakledeceğiz inşaallahu teala ve devamında da hüccetin üçüncü mertebesi olan peygamberin gönderilişi ve bununla alakalı Kur'an ve sünnetten nasları irdelemeye gayret edeceğiz. Kevni ayetlerin insana Allah'ın hüccetinin ikamı olduğuna dair bir delil teşkil etmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 164. ayet var. Allah azze ve celle ayeti kerimede diyor ki inne fi halqis semâvâti vel ardi şüphesiz Yerlerin ve göklerin yaratılışında. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gecenin ve gündüzün değişmesinde sürekli bir halde. وَالْفُلْكِ اللَّةِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ insanlara fayda veren şeylerin deniz üzerinde yürütülmesi, gemilerin deniz üzerinde yürütülmesinde. وَمَا ma اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ Allah'ın gökten indirdiği yağmurda. فَاَحْيَا بِهِ الْعَرْضَ o yağmurla ki, o yağmur yere indikten sonra ölü olan toprağı diriltir. Oradan nebat yeşillik bitirir. Ve <gülüyor> besse bütün canlıları da yayıp dökmüştür. Onlardan çoğaltmıştır Allahu Teala. Ve tasrifir rüzgarları da Allah gönderir. Bunda da vasahabil musahhari beyne sema'i yerlerin ve göklerin arasında var olan bulutları da Allah azze ve celle size göndermiştir. لَاَيَاتِ اللi kavmin يَاقِلُونَ Akleden bir kavim için bu zikredilen bütün kevni olaylarda, doğa olaylarında, tabiat olaylarında ayetler vardır diyor Allah subhanahu ve ta'ala. Allah'ın kullara fıtratla, tevhid fıtratıyla hüccetin ikametli tevhid fıtratıyla beraber ikinci hücceti yerlerin ve göklerin varoluşu, yerlerin ve göklerin yaratılışındaki o engin mucize. Özellikle Günümüzde ateistlerle ve geçmişte dehrilerle, yani aynı manada Allah'ın varlığını inkar eden taifelerin geçmişteki adı dehridir, şimdiki adı ateistlerdir. Ateistlerin ve dehrilerin önceden beri iman edenlerle, ister bu iman edenler Yahudi olsun, Allah'ın varlığını kabul eden insanları konuşuyorum, ister Hristiyanlar olsun, ister Müslümanlar olsun, fark etmez bir ilahın, tek ilahın varlığını, bir yaratıcının varlığını kabul eden, buna inanan herkes, ateistlerle ve dehrilerle bir hüccet savaşı içerisine girmişlerdir. Özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesi, internetin varlığı, basın yayın organları, gazeteler, dergiler, bunların her birinde Allah'ın yarattığı gerek hayvanlarda, gerek kainat olaylarında, gerek yer, gerek gök olaylarında, Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığına işaret edecek mucizeleri insanlar ispat etmek için bir çaba içerisine girmiştir. Özellikle insanın anatomisini anlatan belgeseller, özellikle bazı hayvanların mucize yaratılışını anlatan belgeseller, özellikle gökteki cisimlerin, yıldızların, gezegenlerin hal ve hareketlerindeki o güzelliği anlatan belgeseller hazırlanmıştır ki bu gibi kevni ayetlerin hepsi Allah'ın vahdaniyetinin, birliğinin ve yaratıcılığının ab açık kevni delilleridir bunlar. Bunun sebebiyle birçok insan ateizmden İslam'a, ateizmden, dehrilikten Allah'ın varlığını kabullenmek gibi bir yola suluk etmiştir. Etrafımızda çokça görürüz bunları. Bu Allah Azze ve Celle'nin subhane ve Taala'nın Kullarına verdiği fıtrattan sonra ikinci hüccetidir Yerlerin ve göklerin muntazam yaratılışı. Meselen, Allah'ın kevni ayetlerine örnekler gösterelim mi? Gösterelim. Bir aslan sürüsü imamsız yaşamıyor. Bir aslan sürüsünün lideri var. Koyun sürüsünün lideri var. Kainatta ne varsa hepsinin başında bir idareci var. İster o idareci kötü olsun ister o idareci iyi olsun. Ama insanlar bir baş olmadan yaşayamazlar. Allah Azze ve Celle bunu kanun olarak koymuş. Bu Allah'ın bir ayeti, bir mucizesi, Allah'ın bir kanunu, değişmez bir esası. Mesela meleklerin başında sorumlu bir melek var. Cibril aleyhisselam. O bütün meleklerin başında sorumlu. Allah'la muhatap o. Vahyi getiren o. Melekler arasında Allah vahyettiği zaman, bütün gök ehli bayıldığında... Sahih hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi aleyhissalatü vesselam, bütün gök ehli bayılıp baygınlıkla düştüğünde, Allah Resulü, aleyhis, e, Cibril aleyhisselam o baygınlıktan ilk kafasını kaldıran oluyor. Allah onu öyle büyük bir mertebe vermiş. <gülüyor> ve kendisi melekler arasında en büyük olanlardan 600 tane kanadı var sahih hadiste dediği gibi. Ve Resulullah onu, Aleyhisselatu vesselam gökte gördüğünde kanatlarından yakutlar ve inciler suyun damladığı gibi damlamış kanatlarından Cibril Aleyhisselam'ın. Öyle büyük bir melek ama bütün meleklerin başı, idarecisi, sorumlusu muhatabı. Malik tabiat olaylarıyla görevli olan meleklerin başı, Melekül Maut ölüm meleği bütün ölüm, can alma, ruh kabzetme göreviyle görevli meleklerin başında imam, başında sorumlu Melek-ül maud, ölüm meleği. Bu Allah'ın değişmez kanunu, şimdi Allah insanları yönetirken idareciyle yapıyor da, melekleri yönetirken idareciyle yapıyor da, diğer bütün canlı cansız bütün varlıkları idare ederken, Allah Azze ve Celle hep onların başına bir idareci koyuyor da, yerleri ve gökleri yoktan var eden, bütün yerleri ve gökleri yaratan Allah, bu yarattıklarını idare etmiyor mu? Allah'ın idareci olduğuna, Allah'ın tek hakim olduğuna, Allah'ın tek yönetici olduğuna en açık delil bir fıtrat, iki Allah'ın bu kevni ayetleridir. Şer'i deliller sona geliyor. Zaten ilil hukmu illallah, emarallahu ta'budu illayh. Hüküm Allah'ındır. Ona kulluk etmenizi emretti. zaten bu deliller açıkça delil. Ama bu şer'i sem'i denen yani usul alimlerinin kitaplarında semi'i yani işitilen dedikleri delillerin haricinde bir fıtri fıtrattan gelen iki de kevni olan yani Allah'ın yarattığı mahlukatlarda var olan deliller nedir kardeşler sabittir ve Allah azze ve celle sübhane ve taala kullarına tevhidinin delillerini bu mertebelerle ikame etmiştir Allah azze ve celle sübhane ve taala. İmam Kurtubi rahimeullah diyor ki bu ayetin tefsirinde Bakara suresi 164. ayeti kerimenin tefsirinde İmam Kurtubi Rahimullah diyor ki yani, yani bu ayeti kerimede zikredilen yerler, gökler, bulutlar, o diğer saydığı bütün canlılar, denizler, denizin üzerinde yürüyen gemiler, bütün varlıklar hepsinde deliller vardır ve bunların hepsi Allah'ın kudretine ve Allah'ın tevhidine işaret eder diyor. Ve bunları zikrettikten sonra Allah diyor ayeti kerimede ilahukum ilahu vahid diyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır yani tevhide vurgu yapıyor. Yani bu kevni ayetlerin her biri yani bu yaratılıştan var olan ayetlerin her biri aslında delalet ettikleri yer Allah azze ve celle'nin tevhidi vahdaniyetidir. Ve devam ederek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden hadis naklediyor ki Allah Resulü bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra diyor ki o kimseye veyl olsun ki bu Allah'ın sözünü okuduktan sonra Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ı tefekkür etmiyor. Allah'ın yarattığı şeyleri bakıp da Allah'ın vahdaniyetini görmüyor. Allah'ın yarattığı şeylere bakıp da Allah'ın tek tartışmasız ilah olduğunu müşahede edip göremiyor, anlayamıyor, fehm edemiyor. Devam ediyoruz. <gülüyor> Gene Allah Azze ve Celle ki kevni ayetlerle Kevni delillerle kullara hüccet-i En açık ikinci delili şu ayeti kerime. O ayette Fussulet suresi 53. ayeti kerime. Senurihim ayetine fil âfâqi. Biz onlara ayetlerimizi ufukta göstereceğiz. Şu kapıyı kapatır mısınız? Biz onlara ayetlerimizi ufuklarda, afakta göstereceğiz diyor Allah subhanahu teala. Ve fi enfusihim ve nefislerinde buraya dikkat edin kevni yarattığı şeylerde kainatta var olan şeylerde ve insanların nefislerinde neden nefisler diye özellikle ayeti kerimenin bu tarafına işaret ediyoruz Allah azze ve celle firavun ve kavminden bahsederken diyor ki onlara ayetlerimiz geldi onlar o ayetlere yakinen nefislerinde şahitlik ettiler kalpleri bildiği ama nefislerinde var olan kibir, nefislerinde var olan baş kaldırış, onlar bunun sebebiyle inkar ettiler. Eğer bir şeyi bilmek bir adamı kurtarsa idi. Bir şeyi bilmekle bir insan mümin vasfını alsaydı Firavun ve Etba'nın o vasfı alması gerekirdi. Çünkü apaçık Allah'ın sözüyle vasaykanat her, onlar ayetlere her zamiri burada ayetlere dönüyor ayeti kerimede yani yakinen iman ettiler. Mutkın oldular. Yani buna inandılar, gördüler. Musa'nın anlattığı doğrudur. Musa'nın verdiği deliller yerindedir. Çelişkisizdir. Ama o yakinen bilmek, o yakinen tasdik etmek onları mümin vasfına sokmadı. Onları mümin vasfına sokacak şey teslim olmaları olacaktı. Allah'ın hak sözü gereği, Allah senuruhim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim dedi bu yüzden. Hem ufuklarda hem de nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Çok zaman olmuştur her birimizin hayatında. Öyle şeyler hasıl olmuştur ki Ya Rabbi sen varsın demişizdir. Yani bir hastamız vardır. Doktor demiştir ki bundan ümidi kesin bu ölecek. Elimizi açıp dua etmişizdir. Beş dakika bir bakmışızdır ki hasta iyileşmiş... Sonra deriz ya Rabbi sen gerçekten varsın. İşte bu Allah'ın kula hüccetidir. Bu dakikadan sonra kulun nankörlük, küfür, itaatsizlik, isyan gibi artık bir hakkı kalmaz kulun. Çünkü Allah artık hücceti ikame etmiş ona. Allah'ın hücceti, varlığının delili ona ne yapmış? Ulaşmış demektir. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Allah niye afakta ve nefislerinde delilleri gösterecek? Çünkü diyor onlar be, onlara beyan olsun bilsinler ki o Allah haktır. Ennahul hak. E velem yekfi bi rabbik senin Rabbin kafi gelmez mi onlara? Ennahu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olarak senin Rabbin onlara yeterli gelmez mi diyor. İmam Kurtubi rahimeullah gene bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ayeti kerimenin hatta yetebbeyyene lehum ennahul hakku ta ki onun hak olduğu onlara beyan olsun kısmıyla alakalı diyor ki fihi arbaati evcuhin burada dört tane vecih vardır dört tane yön vardır ahaduhuma birincisi ahaduha onlardan birincisi annehul Kuran yani Kur'an'ın hak olduğu onlara beyan olsun diye nefislerinde ve afakta, yani kevni ayetlerde onlara varlığımızı ispat edeceğiz diyor birinci mana budur diyor watani ikinci Neyin hak olduğunu beyan edeceğiz. El-İslamu ca'ahum bihir Rasul ve da'ahum ileyh. Rasulün getirdiği İslam'ın ve davet ettiği İslam'ın hak olduğunu anlasınlar diye. Ve üçüncü manası şu olabilir diyor. İhtimaldir ki Enne mâ yüriyehumu ve yef'alü min Hakku. huvel Allah onlara her ne gösterecekse Allah onlara her neyi yapacaksa o haktır. Bunu delalet eder diyor. Ve Rabbi. Dördüncü olanı ise enne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huver rasulul Hak, Yani ta ki Muhammed'in gerçek peygamber olduğu onlara beyan olsun diye diyor. İşte Kurtubin'in de vasfettiği üzere ki hepsinin bu dört yönünde ortak bir manası vardır. Hem Allah'ın hem Resul'ünün getirdiklerinin sadakati, söylediklerinin sadakati, sıdkı vardır, doğruluğu vardır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve teala... Bu her meseledeki bunların hepsi dediğim gibi tek başlıktadır. Sıtkını ispat etmek için bu tarz hüccetler kullarına ne yapmıştır? Göstermiştir. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kullarına bu fakihlerin de ortaya koyduğu üzere hüccetini bu şekilde ikame etmiştir. Gene bu bapta üçüncü getirilen fakihler tarafından Kur'an'dan delil Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 21 ve 22. ayette ifade ettiği sözleridir. Bununla alakalı Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in o çok güzel veciz enfes yorumunu getireceğiz. Önce Allah'ın sözü. Allah diyor ki, Ya eyyuhennâs, ey insanlar, u'budû rabbakum, Rabbinize ibadet edin. Bakın, hitaba dikkat edin. Peygamberlerin davet yaptığı kavimler eğer ateist olsa idiler, onlara Rabbinize ibadet edin demezlerdi. Çünkü ateistler Rabbin Rablini kabul etmezler. Bütün peygamberler gerek Yahudiler gibi gerek Hristiyanlar gibi gerek Müşrikler mecusiler gibi aslen Allah'ın bir yaratıcının varlığını kabul eden ondan sonra ona farklı konularda şirk koşan müşrik kavimlere geldikleri için dediler ki ya ey Yuhannes öbudo Rabbakum Rabbinize ibadet edin ey insanlar çünkü onlar Rabbim varlığını çünkü kabul ediyorlardı ayeti kerimenin devamında ve geçen hafta okuduğum diğer ayetlerde açıkça onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı şüphesiz diyecekler ki Allah'tır diyordu Allah azze ve celle. Ellevi o Allah ki halakakum velledine min sizi ve sizden öncekileri yarattı leallekum <gülüyor> tettekun umulur ki Allah'tan korkar sakınırsınız. Ellevi gene o Allah ki cealelekul erza <gülüyor> firashen yer yüzünü size yatak kıldı. Ve sema bine sonra da göğü size bina yaptı ve enzele mine sema'i maen Sonra da gökten size yağmur indirdi. Ve akraca bir himen efemarat lakum. Sonra da size o bitirdiği yağmur indirdiği nebat bitirdiği topraktan rızıklar, semereler, meyveler, sebzeler Allah verdi. Faleteci <gülüyor> alulillahi Allah'a bile bile ortaklar kılmayın. Allah'a bile bile ortaklar koşmayın. Şimdi de Allah Azze ve Celle Allah şirk koşmayın ki şirk uluhiyet tevhidinin tam zıttıdır. Şirk Allah'ı ibadette birlemenin tam zıttıdır. Müminle müşri birbirinden ayıran şeydir. Muvahhitle müşri birbirinden ayıran şey uluhiyet tevhididir. Peygamberlerle kavimlerini savaşa iten şey uluhiyet tevhididir. Peygamberlerle kavimlerinin arasını ayıran uluhiyet tevhididir. Allah uluhiyet tevhidinin zıttı olan şirkten sakındırmadan önce neyi anlatıyor? Yerleri ve gökleri yaratmasını, göğün keyfiyetini, yerin keyfiyetini, yağmurun bit ...düşmesini, oradan nebat çıkmasını... ...bak bunlar hepsi ne? Kevni ayetler. Yani Allah'ın kainatta koymuş olduğu... ...nefislerimizle müşahede ettiğimiz... ...fıtratımız, gözümüz, aklımız ve kalbimizle... ...idrak edip fehmedebileceğimiz şeyler. Allah bunu söylemenin hemen ardına diyor ki... ...Allah ortakla kılmayın. E madem bu kadar şeyi veren Allah... ...madem bu kadar şeyi görüyorsunuz... ...madem bu kadar şeyden haberdarsınız... E o zaman niye Allah'a ortak koşuyorsunuz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanlara hitap ettikten sonra. Bakın bu Zeyd ibn Amr ibn-i Nufeyn'in gördüğü ayettir. Zeyd Kabe'ye sırtını yasladığında cahiliye döneminde Mekkeli müşriklere tevhide anlattığında ki Mekkeli müşrikler televizyonda filmlerde anlatıldığı gibi taşa puta ağaca secde eden adamlar değiller. Mekkeli müşrikler Kâbe'yi tavaf ediyorlar. Delil Kur'an'da "ve mâ kâne salâtuhum 'indal beyti illâ bukâ'un ve Onların beyti tavafları alkışlayıp el çırpmaktan başka bir şey değildi diyor Allah Subhanahu Teala. Salatuhum Arapça salah namazın karşılığıdır ama lügattaki aslı duadır. Lügattaki aslı duadır. Tavafsa namaz gibidir ve duadır. Aslen tavaf salah ve namaz yani dua, namaz ve tavaf aynı manada ibadettir. Müşrikler Kabe'yi mübarek sayıyorlar. Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ve Allah'a bununla yaklaşmaya çalışıyorlar. Gene İmam Müslim sahihinde Ayşe radıyallahu anhadan nakletti ki. Ayşe dedi ki Kureyşli müşrikler aşure gününü mübarek sayarlardı. Ve aşure günü oruç tutarlardı. Buraya dikkat. Mekkeli müşrikler oruç tutuyorlar. Bugünkü müşrikler gibi aşure gününün mübarek bir gün olduğunu söylüyorlar. Gene Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haccın menasikini öğretirken nedir haccın menasikleri? Hacda yapılacak ibadetlerin genel adıdır. Nerede neyin yapılmasını gerektiğini Allah'ın Resulü'nün öğrettiği şeydir. Arafat'ta vakfe denen yerde durulur. Vakfe Arapça durmak demek zaten. Yani hacının hacı olması için Arafat'ta çıkması... Orda vakfede beklemesi gerekir. Hacılığın gerçekleşebilmesi için. Hac ibadetinin sahih olabilmesi için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesini müşriklerin hac ederken vakfe yaptıkları, yani durdukları yerde durmaktan men ederek dedi ki, burada durmayın, burada müşrikler cahiliyede hac ettiklerinde duruyorlardı. Siz onlara muhalefet edin, şurada durun dedi peygamber. Bu Mekkeli müşrikler hacc diyorlar. Aynı Mekkeli müşrikler siyerlerde yapıldığı rivayetler üzere ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği gelmeden kısa bir süre önce Kabe'ye su basmıştır. Kabe sular altında kaldığı için yıkılmıştır. Mekkeli müşriklerin haram ve helal gibi kavramları olduğu için Mekkeli Kureyş'in önderleri bir araya gelerek dediler ki biz Allah'ın evini tekrardan imar edelim. Ama imar ederken ne yapalım? İmar ederken biz Haram para getirmeyelim. Zinadan elde edilen para, içkiden elde edilen para, kumardan elde edilen para, şarkıcı kadından elde edilen para getirilip konmasın. Sadece helal ve temiz olan getirilsin. Müşrikler getirdiler paralarını, getirdikleri para kadar da Kabe'yi imar edebildiler. Hiç Kabe'nin resimlerine baktığınızda o Kabe'nin yanındaki duvarın ne olduğuna dikkat edip araştırdınız mı? o, İbrahim'in sınırı üzere Kabe'nin gerçek sınırıdır. Mekkeli müşriklerin helal parası o kadarına yapmaya yettiği için oraya bir duvar koymuşlar. Demişler ki bu İbrahim'in sınırıdır. Bunlar Mekkeli müşrikler. İbrahim'i tasdik ediyorlar. Hac ediyorlar, oruç tutuyorlar, sadaka veriyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar. Hatta Ebre o Kabe'yi yıkıp yeniden imal edecekleri zaman kimse cesaret edemiyor kalıntıları yıkmaya. İçlerinden bir tanesini seçiyorlar, diğerleri de Mekke'nin yüksek dağlarına, mağaralara çıkıyorlar. Hani Allah'ın evinin taşını yıkacağız, Allah bize gazap edebilir, helak olabiliriz diye korkudan mağaraya sığınıyorlar. Ve taşı iten adam, Kabe'nin kalıntılarını yıkan da dua ederek, korkarak, ağlayarak diyor ki Ya Rabbi kafir olduğumdan senin evini yıkmıyorum, senin evini tekrardan senin rızana uygun inşa etmek için yıkıyorum diyor. Bunlar Mekke'nin müşrikler. Zaten müşriklerle muvahhidleri, müşriklerle peygamberler ve etbağını ayıran şey uluhiyet tevhididir, rububiyet değildir. Bizim de bu dersimizde dikkat çekmeye çalıştığımız nokta, Allah Azze ve Celle'nin Subhane ve Taala'nın rububiyet tevhidi zaten tartışma konusu değildir. Onun için akıl ve fıtrat yeterlidir. Allah'ın verdiği akıl ve fıtrat nimetinden sonra, Yerlerin ve göklerin varlığı, yerlerde ve göklerde saklı olan deliller, uluhiyetine de işaret eder. İşte Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh, bu ayeti tefsir ederken buna işaret ediyor. Ve diyor ki, bu ayetin yorumunda, burada Allah'a ortaklar kılmayın derken, yalnızca tek ibadeti hak eden merciin Allah olduğuna ve Allah'tan başka kimse ibadet edilmeyeceğini anlatmaya çalıştı diyor. Ve, diyor bütün ibadetin çeşitlerinin namaz oruç hüküm tahakkum ibadet adına ne varsa hepsinin sadece Allah azze ve celle subhanahu yapılması gerekliliğindendir diyor. Şimdi ibareyi yorumsuz e, kelimesi kelimesine aktaracağım. Feinnahu taala kathirom ma yukra fi kitabih tevhidul uluhiyeti bi tevhid Allah kitabınla birçok yerde diyor Rububiyet tevhidini uluhiyetle birleştirmiştir. Kardeş kılmıştır. Onları kardeş kılmıştır. Rububiyet uluhiyeti gerektirir. O yüzden Allah müşriklere diyordu ki ya siz Allah'ın yaratan olduğunu kabul ediyorsunuz. Allah'ın rızık veren olduğunu kabul ediyorsunuz. Allah'ın zarar ve fayda veren olduğunu kabul ediyorsunuz da Allah'ın hakim yönetici olduğunu niye kabul etmiyorsunuz? Diye Allah taçıpta bulunuyordu müşriklere. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ فَاَنَّا Size ne oluyor da dönüyorsunuz? Size ne oluyor da sihirleniyorsunuz? Size ne oluyor da bu kadar delilden sırtınızı çevirip arkanıza dönüyorsunuz? Diyor Allah Azze ve Celle. Allah bunlara takip ediyor Celle Celaluhu. O yüzden e, diyor ki Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh فَاِنَّ تَوْهِيدَ الرُّبُوبِيَّتِ Buraya dikkat. Rububiyet Tevhidi huad delilul Afzahi ve buruhanul Âzami, en açık delil, en büyük burhan Allah Tewhid'in ulühiyeti. Ulühiyet Tevhid'in en açık delili ve en büyük burhanı Rububiyet Tewhididir diyor. Bir adam rububiyeti ikrar etti mi kesinlikle uluhiyet tevhinde ikrar etmek zorundadır. İşte bu müşriklerle muvahitleri, işte bu müslümanlarla kafirleri, işte bu cennet ehliyle cehennem ehlini birbirinden ayıran yerdir. İbadetin bütün çeşitlerinin yalnız ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye subhanehu ve teala'ya sarf edilmesidir kardeşler. Bu Allah'ın kullarına hücceti ikamettiği ikinci mertebedir. Ve üçüncü bir mertebesi vardır. Allah'ın kullarına hücceti ettiği o da bi'fetir rusul bütün resullerin gönderilişi. Ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuncuları olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah ayeti kerimede Celle Celaluhu Nisa suresi 165. ayette diyor ki, Rusulum mubşirin ve Resuller gönderdik müjdelesinler ve korkutsunlar diye. Li'alla yakuna linnese alellahi hüccetun Ta ki insanların Allah'a karşı kıyamet günü resullerden sonra Allah bir delilleri bir hüccetleri olmasın. Ve kânallahu azîzen hakîma. Şüphesiz Allah azizdir, şüphesiz Allah celle celaluhu hakimdir. Bu ayetin tefsirinde Abdullah İbn Mesud'dan şu hadisi İbn Kesir rahimeullah tefsirde Nisa suresi 165. ayetin tefsirinde naklediyor. Hadis Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih bir hadis. Abdullah İbn Mesud radiyallahu anh diyor ki: "Kala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "La ahada aghyaru min Allah min ajli zalik harrama al fazahe ma zahara minha ve ma batan. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu yüzden Allah gizli ve açık bütün fuhşiyatları haram kılmıştır." Ve la ehad ahabbu ileyhi'l min Allahu azza Allah'tan daha çok övülmeyi seven kimse yoktur. Min icli zalika madaha nefsuhu. Bunun için Allah nefsini methetmiştir. Ve la ehad hubbu ileyhi'l min Allah. Allah'tan daha çok özrü seven kimse yoktur. Min icli zalika ba'asnebi'nel mubeshirin ve munzirin. Bunun için Allah özürü kesmek için Allah müjdeleyici ve korkutucu olarak ...nebileri göndermiştir. Başka bir lafızda da... ...hadisin başka bir lafızında da... ...min ejdi zâleke ersale rusulehu... ...ve enzele kutubehu... ...ifadesi vardır. Allah özrü çok sevdiği için... ...resuller göndermiş, kitaplar indirmiştir. Allah akıl vermiş. Allah fıtrat vermiş. Allah Celle Celaluhu... ...kainatta kevni ayetler yaratmış... ...ta ki Allah'ı bilip tanıyalım diye... Allah Celle Celaluhu kitap indirmiş, peygamber göndermiş. Artık bundan sonra kimsenin özür yok, kusura bakmasın. Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi, hüccet gelmiş, özür kesilmiştir diyor. İmam Berbahari rahimallah, Şerh-i Sunne'nin ikinci maddesinde naklediyor bu sözü. Allah kitabı indirmiş, hücceti göndermiş ve özür kesilmiştir. Özür bitmiştir, artık gerisi Kulun taksiratıdır. Gerisi kulun ihmalkarlığıdır. Gerisi artık kulun taksiratıdır. E Allah sana daha ne yapsın? Senin özrünü cehaletini gidermek için Allah Celle Celaluhu daha kullarına bir şey yapacak değildir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle'nin peygamberler göndermekle hücretini ikame Kur'an-ı Kerim'den açık delilleri Sebe Suresi 28. ayettir. Mesela وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَز۪يرًا Şüphesiz ki biz seni insanların tamamına müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Allah Azze ve Celle neyle peygamberini göndermiş? Korkutmak ve müjdelemek. Heyhat yazıklar olsun o insanlara ki onların yaptıkları tek iş müjdelemek. Gene nice insanlara heyhat yazıklar olsun ki onların yaptığı tek iş korkutmak. Ehli sünne vel cemaat bu iki taifenin tam ortasında. Haf verecanın korku ve sevginin tam ortasında. Allah'tan gerektiği gibi korkan ve Allah'tan gerektiği gibi ümid eden insanların ümmetin vasatı olan Ehlüsün sünne vel cema Onların akidesi, onların menheci üzere. Ve bütün peygamberler de onların yolunu getirdiler. Onlar çünkü bütün peygamberlere tabi oldular. Ve bütün peygamberler de kendilerine tabi olanları cennetle müjdelediler. Yani cennet sattılar. Bugünkü asrın tabiriyle sahabe soruyordu sana tabi olduğumuzda ne var ey Allah'ın Resulü? Diyordu cennet var. Bak sahabe sormuş ne kazanacağını. Hani bir sapıklar diyorlar ya. Cennet cennet dediğin iki köşk iki huri bana seni gerek seni. Cennet iki köşk iki huri değil arkadaşım sen cenneti daha tanıyamamışsın. O Allah'ın rızasıdır. O Allah'ın sevgisidir. O Allah'ın ikramı lütfu keremidir. Ebu'l-Feric i̇bn Cevzi'nin dediği gibi kim diyor Allah'a aşktan, muhabbetten konuşuyorsa bil ki o zındıktır diyor. Kim Allah'a ibadette aşktan, şevkten, muhabbetten konuşuyorsa o adam bil ki zındıktır. Yani İslam'ı tahrif eden bir zındık. İslam'dan haberi yok, tevhidden haberi yok bu adamın. Netice itibariyle bizim Resullerin yoluna tabi olan insanların şöyle bir misyonu olması lazım. Tabi olanları müjdelemek, isyan edip asi olanları Korkutmak. Gene Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 79. ayet-i kerimede وَاَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَ billahi شَه۪يدًا Biz seni insanlara Resul gönderdik, şahit olarak Rabbin yeter. Bakın Arapça şehide kelimesi, Arapça şehide kelimesi birçok manaya gelir. Ama temel öz manası aslında bir ana alime demektir. O yüzden şahide şahit denir ki, manası şahit eden şahitlik ettiği şeyi bilmiştir. O yüzden deriz ki eşhedü en la Yani ben bildim ki Allah'tan başka ilah yoktur demektir o. Ben bildim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kefa billahi şahit olarak Allah yeter ayeti kelimesinin manası da yani Allah bunu biliyor. Sen resulsun. Başkaları bilmese de bu değişmez. Allah hak, mabut, hak ilahdır. İnsanların çoğu bunu bilmese de bu değişmez. Vallahu galib ala emrihi, vakin naksaran Allah emrinde galiptir. İnsanların çoğu bunu bilmez. İnsanların çoğunun veya azının bir kısmının hiç fark etmez. Bir şey bilmesi veya bilmemesi hiçbir hakikati değiştirmez. Bir şeyi bilmeleri veya bilmemeleri hiçbir şeyi değiştirmez. Mesela bir insanın Allah'tan başkasına kurban keserken bir kabre, bir şeyha, bir veliye o adama ilah dememesi, bu yaptığı şeyin ibadet olduğunu bilmemesi bir şey değiştirmez arkadaşlar. Eşyan hakikati değişmez. O ona Allah'a yakınlaştıran bir şey dese dahi o, o sarf ettiği kişiye ibadettir. Adını değiştirmesi hakikatini değiştirmez. O yüzden Şeyh Abdurrahman İmni Hasan Ali Şeyh diyor ki, Eşyanın isminin değişmesi hakikatini değiştirmez. Yani bugün ben katsam laiklik için desem ki dinin devletle birleşmesidir, adama gülerler. E ben öyle tanımlıyorum, e, hakikati o değil. Yani istersen bütün yeryüzü öyle tanımlasın, istersen bütün yeryüzü bilsin ki laiklik dinle devletin birleşmesidir. Değişmez, Laiklik dinin devletten ayrılmasıdır. Bu hakikattir, değişmez. Farklı bilmek, farklı yorumlamak, farklı isimlendirmek bu şeyi değiştirmez. Dolayısıyla şahitlik etmek bilmek demektir. Bilmekse ilimsiz olmaz. O yüzden La ilaha illallahın ilk şartı bilimdir. Faalemen nehu La ilaha illallah Muhammed Suresi 19. Caddede dedi gibi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. O yüzden İmam Bukhari başlık açtı ve dedi ki el elmu kabl al kawli amel. İlim söz ve amelden öncedir. Şimdi soruyorum, bir adam dese ki, "Aşhedu Allah, ilah ilah, ilah nedir bilmez, ibadet nedir bilmez, Allah kimdir tanımaz." İstediği kadar desin ki, "Aşhedu yani alemu, ben biliyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur." İnsan bununla şahitlik edemez. Şahitlik etmesi için ilim gerekir. O yüzden Allah kıyamet günü Celle Celalhu tabloları anlatırken diyor ki, kendilerini ilim verilenler diyecekler ki. Altını çiziyorum. Kendilerine ilim verilenler. İlla men şehide bil haqqi ve hum Kim hakka şahitlik ederse ve hum Yani bilerek ilim üzere şahitlik ederse. Onlar kıyamet günü diyecekler ki biz bugünün hak olduğunu biliyorduk. Allah zaten anlatmıştı. Cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete. Ne olacak hepsini de biliyorlar. Çünkü şeriat hepsini anlatmış sırayla. Şöyle olacak, bu gelecek hesaba, bu böyle olacak, bu böyle gidecek. Kendilerine ilim verilenler bunu bilecekler. Allah azze ve celle resulünü göndermekle hüccetini kullarına yapmış, ikame etmiştir kardeşe. Tab bu bapta özellikle yani İbn Kesir'in sözü çok kıymetli olduğu için söylüyorum. A'raf suresi 158. ayeti kerimede tefsir ederken diyor ki o ayette şu kul ya inni rasulullah aleykum cemian de ki insanlara ey insanlar ben size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim resulüm diye Ayeti i kerimede Allah peygambere emrediyor. i̇bn Kesir diyor ki Allah peygamberi nebisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki de ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ey insanlar bu hitap lil ahmeri vel asvet kırmızı, siyah, beyaz fark etmez. vel arabi vel acemi ister Arap ister Arap'ın dışındaki diğer geri kalan acemler fark etmez. İnni Resulullah ileykum cemiyan ben hepinize Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Yani Allah Azze ve Celle'nin son peygamberi, son nebisiyim. Bu ne demektir? Bu e, ayetin tefsirinde gene nakledilen şu hadiste birleştirince şu manaya çıkar. Allah Resul diyor ki Yahudi, Hristiyan hiç kimse beni işitmesin ve bana iman etmeden ölmüş olmasın ki illaki ateşe girer o kimse. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden ve Hristiyanlardan sadece peygamberin peygamberliğini işitmeyi ne yapmışlardır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeterli saymıştır, yeterli görmüştür. Burada bu papta son bir hadis var, onu naklederek bitireceğim inşallah. Hadis Zadül Mead'da İbnül İbn i Kaym naklettiği, i̇bn Hacer el de Mecmûz Zevaid'de naklettiği bir hadistir. O hadis de şudur. Bir gün Ravi diyor ki, فَكُلْتُ يَا رَسُولَ Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü. هل لي احد مما مضى من خير في bizden önce geçenlerde cahiliyette olanlar şimdi peygamber gelmeden önce Mekkeli müşrikler bir cehalet içerisindeydiler. Cehalet eşittir şirk. O cahiliye içerisinde hayır üzere olanlar var mı? Fakala "Rajulun arada Kureyş vallahi inna abakal muntafiqu la finnar." <gülüyor> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip kendisini soru soran adama diyor ki şüphesiz senin baban Şüphesiz senin baban ateştedir. Gal dedi ki: Fakienna hu wakaharra beyne cildin wawajin, valehmihi. Etinde, cildinde ve yüzünde adamın bir kızarma, gazap, rızasızlık sebebiyle bir kızarma hasıl oldu. Niye? Kimin babasının ateşte olması hoşuna gider ki? Hiç kimsenin hoşuna gitmez. Hiç kimse sevdiği olan, yakını olan bir başka bir kimsenin Ateşe girmesini asla ve asla temenni etmez, istemez. Adam böyle olunca, Resulullah bunu anlayınca, Adam Resulullah'a aleyhissalatu vesselam'a sordu. Ve ebuke ya Resulallah. Tamam benimki ateşte, benim canım bundan sıkıldı da, peki seninki nerede ya Allah'ın Resulü deyince, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki, onlar da ateştedir dedi. Ve ehli. Sonra ehlini sordu. Ve ehli dedi. Benim ehlim de, Aynı şekilde senin ehlin de benim ehlim de senin baban da benim babam da ateştedir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve ardından dedi ki Allah Resulü Allah'a yemin olsun ki her amiri evkureşi evdavsi o zamanki kabilelerin adları Kureşli her kimin kabrinin başına gidersen Devsli her kimin kabrinin başına gidersen Aniri olan hangi kavmin kabrinin başına gidersen, fakul deki ona ersin ni Muhammed, beni sana Muhammed gönderdi Aleyhisselatoussalam. Fa abşir bima yasuukat, tajur ala wajike ve bat nikafin nari. Onlardan her birini, onlara ulaşacak, karınlarını dolduracak ateşle müjdele. Fakul tu dedim ki ya Rasulallah, wa ma fa'al bihim zalik, wa qat kano ala amelin. لَا يُحْسِنُونَ اِلَّا اِيَّهُ وَكَانُوا يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُسْلِحُونَ Ey Allah'ın Resulü onları buna iten neydi? Oysa ki onlar iyi yaptıklarını zannediyordular. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle'nin Araf Suresi'nde dediği gibi اِنَّهُمُ اتَّقَدُوا الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَاءَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ muhtedun. Onlar şeytanları kendilerine dost edindiler ve zannettiler ki kendileri de iyi bir şeyler yapıyorlar. Yaptıkları şirkti. Yaptıkları küfürdü, yaptıkları batıldı ve zannettiler ki kendileri iyi yapıyorlardı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Zalike bi enna Allaha ba'ase fi akhir kulli sab'in min ummin nebiyen." Diyor ki bu şundandır. Allah her ümmete peygamber göndermiştir. Femen men asane yahu. Her kim hangi peygamberin ümmetindense ve nebisine isyan ettiyse, kane min dallin. O sapıklardandır. وَمَنْ اَتَاءَ نَب۪يَّهُ Kim de nebisine itaat ettiyse, كَانَ مِنَ الْمُحْتَد۪ينَ O da hidayet olanlardandır. Bu hadisi naklettikten sonra İbnül Kaym Rahimullah diyor ki, zadül Mead'da bu hadis peygamberin nübüvvetinden çıkan en açık ışık, en açık kandildir diyor. Ve bu hadis Abdurrahman İbn-i Abdurrahman El Medenî'den, İbrahim i̇bn Hamza El Zübeyri, Medine alimlerinin büyüklerindendir diyor bu iki tanesi. Sika'dır. Onların hadisi diyor hüccettir. Ulema hüccet olarak kabul etmiştir diyor. Hepsi kabul etmişler ve bu hadise teslim olmuşlardır. Diyor ki Muhammed İbni İsmail el-Bukhari ve ehli Sünnet'ten birçok imam kitaplarında bu hadisi nakletmiş. Bunu kabul ile teslim ile karşılamışlardır bu hadisi. Bu hadise boyun eğmişlerdir. Bu hadisi naklenenlerden diyor imam. İbnül İmam, Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ahmet İbni Hanbel, Müsnedinde, oğlu o, babasından aynı şekilde, kitab Sünnesinde bu hadisi nakletmiştir diyor. Daha sonra İbne Ebi Asim'den, yani Sünne yazarı olan İmam Isbahani'den birçok isimler zikrediyor. İbnül Kaym Rahimoğlu'na, hepsi diyor bu hadisi nakletmiş, bu hadisi kabul ve teslim ile karşılamışlardı. Bu hadisi onların yanında hüccettir, sahihtir ve delildir diyor. Şimdi şuraya dikkat, وَلَا hadisi هَذَا الْحَدِيْسِ اِلَّا جَاهِدْ اَوْ جَاهِلْ اَوْ مُخَالِفْ لِلْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Bu hadise diyor, bu hadisi ancak şu kimse inkar eder. Cahil, inkarcı, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine muhalif olan kişi inkar eder. Yani neyi kastediyor burada? İnsanlara peygamberlerin gelişiyle hüccetin kayım olduğunu inkar eden insanlar bu hadisi inkar ettiler. Ve diyor bu hadisi ancak cahil inatçısın ve kitap ve sünnete muhalefet edenden başkası inkar etmez. Allah her ümmete ne yaptı kardeşler? Bir, ilk hafta anlattığım meselede olduğu gibi fıtratla. İki, kevni ayetlerle. Üç, peygamberlerin gönderişi ve hafta inşallah irdeleyeceğimiz konu olan kitapların indirişiyle ne yapmıştır? Hüccetini ikame etmiştir. Bundan sonra sapan sapıklığından, hidayete eren de Allah'ın lütfundan ve keremindendir. Allah bizi sapıklıkta bırakmasın, Allah bize hidayet etsin. Hadisi Kutsi'de dediği gibi, ya ibadı kullukum dahlun illaman hidayet, festehdunü ehdiyum. Ey kullarım, hepiniz sapıksınız. Benden hidayet dileyin, hidayet dileyin benden ki ben nesini hidayet edeyim diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> o yüzden biz her gün Fatiha namaz kılarken her rekatta diyoruz ki, ehdi nasratal müstakim. Bizi doğru yola hidayet et. O yüzden Allah azze ve celle bizi sapıklıkta bırakmasın. Allah azze, azze ve celle bizi hakka hidayet etsin. Va hil davana elhamdülillahi bihamdik la illa Sormak, düzeltmek, eklemek